Ve kulle muhdefetin bid'ah, ve kulle bid'atin dalâleh, ve kulle dalâletin fin nâr. Arkadaşlar, el-akidetul vasitiyenin e, şerhini işlemeye devam ediyoruz. Muhammed Halil el-Harras'ın. Son olarak, Ehl-i Sünnet vel ve Cemaat'ın kurtulan fırka olduğunu bir iki hadis ışığında ve bununla beraber vasat demenin ne olduğunu e, yani sapık fırkalara göre de ümmetler arasında da vasat olduğunu haber vermiştik bugün metinde deniyor ki İbn Teymiye Rahimahullah'ın ifadesiyle ve hum vasatun onlar diyor vasattırlar fi bâbi sifâtillâhi subhânehu ve teâle Beine ehlil taatili El cehmiye Ve ehlil temthilil Müşebbihe Diyor ki onlar Vasattırlar ey kimler arasında Vasattırlar diyor ki Cehmiye ile Müşebbihe arasında Müşebbihenin bir diğer adı nedir Bir diğer adı Mücessimedir Yani Allah'a cisim Isnat edenler Müşebbihe Allah Azze ve Celle'yi teşbih edenler bununla ilgili diyor ki cehmiye ile onlar vasattır bazı konularda cehmiye ile müşebbihe arasında bir yol tutarlar kimler? Ehl-i Sünnet ve Cemaat o halde kimdir cehmiye onu kısaca dipnotta ifade ediyor Emevilerin sonlarına doğru yayılmış bir fırka tirmizli tirmizli Cehenn bin Saffan'a nispet ediliyorlar. Yani bunların imamının adı, bu fırkanın kurucusunun ismi ne? Cehenn bin Saffan. İsim ve sıfatları kabul etmezler. Allah Azza ve Celle'nin isim ve sıfatlarını kabul etmezler. Aynı zamanda onlar Mürciye ve Cebriye'nin de aşırı kolunu temsil ederler. Yani O kadar çok fırka var ki inşallah kafanız karışmasın diye anlayacağınız dilde ifade edeceğim. Önce aslı ortaya koyalım. Aslı ortaya koyalım. Niçin? Çünkü derslere bugün belki oturan veya bundan önceki dersleri işitmeyen arkadaşlar. İlimlerin en şereflisi Allah Azza ve Celle ile ilgili olanıdır. Dolayısıyla Allah Azza ve Celle ile ilgili olan bilgiye, tevhid deniliyor. Yani tevhid bilgisidir. Yüce Rabbimizle ilgili bilgidir. Bu bilgi de tevkifi bir bilgidir. Yani Allah ve resulü tarafından ancak haber verilebilir. Tamam mı? Yani Allah ve resulü ancak Allah'la ilgili haber verebilir. Hiçbir beşer, hiçbir filozof, hiçbir felsefeci, hiç kimse Allah azza ve celle ile ilgili Heel dan zo le maakken als hij deed. Chinkallah azawajella aayeted jurki. Wamina nancy me ujadilofilahi bireilm. In Sanlarn kim is de Allahlahlah il gili. Bil yisis jacono shurlar. Allahlahlah il gili. Bil yisis jacono shurlar. Waar tabu marid ey. Birçok hastalıklı şeytanın peşine düşerler ya da ve la huden ve la kitabin munir başka bir ayette. Onlar bir doğruluk üzere olmadıkları gibi onları aydınlatan bir kitap da yoktur. Ehli sünnet ve cemaat tevhidle ilgili bilgiyi yine aynı şekilde Kur'an ve sünnetten alır. Dikkat ederseniz biz tevhidi kaça ayırıyoruz arkadaşlar? Yani Selef alimlerimiz kaça ayırmışlar tevhidi? Kim söyleyecek bunu? Rububiyet, evet. Rububiyet, uluhiyet ve i̇sim ve, isim ve sıfat. Bugün Türkiye'deki kitapları açın. Eşari ekoluna dayanan veyahut Matrudi ekoluna dayanan kitapları gördüğünüzde sadece size rububiyeti anlatırlar, uluhiyeti anlatırlar. İlimlerin en şereflisi dediğimiz... Yüce Rabbimizin isim ve sıfatıyla ilgili bilgiyi vermezler. O halde niçin? işte bu fırkalar o yüzden oluşmuştur. Biz bunu açıklayacağız. Şimdi neydi arkadaşlar? Rububiyeti kim söyleyecek bize? Rububiyet ne demektir? Rabbimiz kendi fiiliyle kendisi birlenmesine. Heh. Yüce Rabbimizin birlenmesine. Kendi. Yüce Rabbimizin fiilleriyle birlenmesine. Kendi fiilleriyle.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 Bu ayrı bir şey. Ancak ey bilirler ki yağmuru yağdırır, rüzgarı estirir, güneşi doğurur. Şunu, bunu insan öldürür, diriltir. Bu yüce Rabbimizin kendi fiillerinde birlenmesidir. Bu rububiyettir. İkincisi nedir? Uluhiyet. Uluhiyet nedir arkadaşlar? Allah'ın kulu bir yani Allah fiilleriyle kulun üzerine birlemesi. Tam açık bir net, sarih bir dille söyle. Onun kendi kendi kulu. fiilleriyle. Kulun Kendi fiilleriyle Allah'ı birlemesi. Dikkat edin ilki neydi? Rabbimizin kendi fiillerinde birlenmesi. İkincisi kulun kendi fiillerinde Allah'ı birlemesi. Ey namazında, orucunda, duasında, haccında, tavafında, sayında her neyse. Bütün ibadetleri sadece ve sadece Allah için yapması ve hiçbir şeyi ona ortak koşmaması. Uluhiyet tevhididir. Fırkalar ikinci devlette ortaya çıkıyor Tabii. değil mi? Evet. Yani birincide yok. Birincide yok. İkincide uluhiyet ey. işte burada fırkalar ortaya çıkıyor ve üçüncü sıfatta da çıkıyor. Yani üçüncü şıkta. İkincisinde ne çıkıyor? Allah'la beraber başkasını yardıma çağıranlar çıkıyor. Efendim birileri birilerini Allah'ı sever gibi sevenler çıkıyor. Birilerinden Allah'tan korkar gibi korkanlar çıkıyor. Bugün konuştuk biraz Nizam Gündüz değil mi? Kabirin etrafında tavaf yapıyor diyor. Yani bu şirktir. Gerçekten yani bunu bu adam gözleriyle gördüğü bir husus yani. Bu şirktir. Kurban kesiyor Allah'tan başkası adına. Bunlar tamamen neyi zedeler arkadaşlar? <gülüyor> Uluhiyeti zedeler. Yani la ilahe illallah diyen bir kimse Allah'tan başkasına tavaf ederse uluhiyet tevhidine muhalefet ettiği için kendi tevhidini bozar. Niye? Çünkü Allah'tan başkasına tavaf yaptı, Allah'tan başkasına dua etti, Allah'tan başkasına secde etti, Allah'tan başkasını yardıma çağırdı. Bütün bunlar tevhidi bozan hususlardır. Ancak hangi tevhidi bozuyor arkadaşlar? Uluhiyeti bozar. Kendi fiillerinde Allah'ı birlemesi gerekirken birlemedi. Rububiyeti bozan nedir? Onu da kolay kolay böyle bir insan türü yoktur, toplum olarak yoktur. Ey yağmuru Allah yağdırmıyor haşa. Ve insanı Allah yaratmıyor diyen bunlar da tarihte topluluk olamamışlardır. Tek tüktür bunlar da kayda değmez hani istisnalar kaydeyi bozmaz derler ya. Bu yüzden bu ilk tevhidi eğer böyle söyleyen bir kişi böyle söyleyen bir kişi gerçekten bu da tevhidi söylese bile bunu bozar. Yani ben rububiyeti ne bozar onu anlatmaya çalışıyorum. Uluhiyeti de bu bozar peki o zaman üçüncüsü bizim konumuz bu. El akidetul vasıtiyye de bunun üzerine yazılmıştır. Çünkü Müslümanları fırkalara ayıran şey, Müslümanları diyorum özellikle fırkalara ayıran şey işte bu akidedir. İsim ve sıfat konusudur. Mesela biz Allah arşının üzerindedir dediğimiz için bize ne dendi? Ehli selefe ne dendi yani selefilere? Ha, dediler ki bunlar müşebbihedir. Müşebbihedir yani ne demek istiyorlar? Allah'ı benzetenler. Benzetiyor muyuz yaratılmışlara? Benzetmiyor muyuz? Hepsi ortadadır. Ve evet. mücessime doğru yolun ne olduğunu inşallah ifade edeceğiz. Çünkü Ali es-Sıtıvî selam diyor: "Fe inne hazihi'l ümme işte bu ümmet. Setefteriqu ala 73 milleh." 73 fırkaya ayrılacak. Kulluha fi'n-nar. Hep ateştir. Hep ateşte. Yani buraya kadar sanki bu ümmetten olmak ateşte gibi. Illa vahide. Sor a.s.m. istisna yapıyor. Illa vahide. Ancak birisi müstesna. Kimdir onlar? Ve me ane aleyhi ve ashabihi. Başka bir lafızda. Ve hiye cemaat. Onlar cemaattir. Yani ehl-i sünnet vel cemaattir. Biz de biliyorsunuz bu fırkayı nasıl net olarak ortaya koyuyoruz? Diyoruz ki. Ahzul kitabi ve sünneti ala fahmi ashabul ummah. Ya da ala fahmi salafil ummah. Fehm-i ja ummeh ya ashab yani selefimiz gibi Kur'an ve sünneti anlayan fırka kurtulan fırkadır. Bununla ilgili delillerimiz oldukça çoktur. O zaman bu metni şimdi ben anlatmaya çalışacağım. Ee, bu ön bilgiyi verme sebebim önemli. Tekrar ediyorum. Bizim usulümüzü kim bize hatırlatacak arkadaşlar? Isim ve sıfat konusunda ilim ehlimizin, ehli sünnetin yolu nedir? Prensibi nedir? Bunu Anladım. kim söyleyecek? En doğru işte doğru yol budur. Kur'an ve sünnetin ispat ettiği isim ve sıfatları ispat ederiz yani kabul ederiz. Yine Kur'an ve sünnetin nefret ettiğini, ey yani reddettiğini de reddederiz. Tamam? Bu iki şey. Allah azza ve Celle demiş ki we hebben, de missies die we hebben, de missies die we hebben, bu missies die we hebben, de missies die we hebben, de missies die we hebben, de missies een we hebben, de missies die we hebben, de missies die we hebben, de işitir? işitir? de İlahlığına yaraşır şekilde işitir. Ve onun işitmede hiçbir benzeri yoktur. Bu sadece bir örnek arkadaşlar. O huvel basir. O görür. Şanına yaraşır şekilde görür. Onun görmesi hiç kimsenin görmesine benzemez. Şanına yaraşır şekilde görür. Yüce Allah arşa istiva etti. Rahmanu Arrahmanü alel arşistave. Ayet öyle diyor. Rahman olan Allah arşa istiva etti. Biz iman ederiz. İstivadan kasıt nedir? Yükseldi. Yani her şeyin üstündedir. Ha, Allah bunu ispat etti. Biz de Müslüman olarak iman edeceğiz ki Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir. Zatı ile. Ha, peki nasıldır? Şanına yaraşır şekildedir. Biz keyfiyetini bilmeyiz. İman budur arkadaşlar. Çünkü Allah bize keyfiyetini haber vermemiş. Mesela Yüce Rabbimizin bir kürsüsü var diyor. Kürsü yuhus semevati vel ardu. Onun kürsüsü yeri ve göğü kuşatmıştır. Burada kürsüden kasıt ilimdir. Bazıları böyle diyor biliyorsunuz. İşte demin saydığım fırkalar. Veya başka bir şeydir. Kürsüyü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizzat İbni Abbas yoluyla haber vermiş. Diyor ki kürsü diyor arşa nazaran yani arş mahlukatın en büyüğüdür. Kürsü de diyor arşa nazaran diyor çöle atılan bir yüzük gibidir. Yani bir yüzük çölde ne kadar yer tutar? Hiçbir şey değil. İşte o kürsü bile yeri ve göğü kuşatmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Ancak biz iman edeceğiz kürsüsü var Rabbimizin. Her şeyi kuşatmış. Ancak nasıllığını biz bilmeyiz. Arşının nasıllığını bilmeyiz. Bunlara sadece demin dedik ya iman edeceğiz ve keyfiyetine nasıllığına karışmayacağız. Aynı şunun gibi daha iyi anlaşılsın diye şu örneği veriyorum. Arkadaşlar. Vahi getiren meleğin ismi nedir? Ce Cebrail'dir. Buna iman ediyor musunuz? Ediyoruz. Onun kanatları var mı? Var. var. Peki nasıldır? Bilmeyiz. Susarız. Ya biz Cebrail'le ilgili bile Aleyhisselam haddi haddimizi aşmazken nasıl olur birileri bizi bize çıkar der ki Yine bunlar müşebbihedir. <gülüyor> biz diyoruz ki Allahu Teala ve selam dedi ki, işte Cebrail'in e, 600 kanatlı mıydı? 600 kanatla onu gördü. Wara'ahu bil ufokil mu biin. Onu 600 kanatla gördü. Buna haber verdilerse. O zaman İbrahim, sana düşen buna iman etmektir. Nasıldı? O sana haber verilmedi. O sana, o senden istenmedi. İşte kuştu yümdür, uçak kanadı gibi midir mesela? Örnek veriyorum. Bizden böyle bir şey istenmemiş ki. Bu ilim de değildir. Bu sapıklıktır. Bunun ardına düşmek. Aynı i̇mam Malik'e soru soran adam gibi. O zaman, o zaman i̇mam Malik döneminde, ey yani tabi'inler bunlar, sahabeyi görmüş kimseler. O zaman yaygın olan akide bu akideydi. Yani bugünkü devletler arasında bile yani Müslüman devletler ya da Müslümanların yaşadığı devletlerin resmi akidesi matrudidir bugün yani. Daha çok veya eşariliktir. Ama o zaman öyle değildi. O zaman selef akidesi hakimdi. Birisi geldi İmam Malik'e sordu. Ya İmam dedi. Ey İmam. Keyfeste ve Rabbuna alel arş? Dedi ki Rabbimiz arşa nasıl istiva etti? İmam Malik ona şu cevabı verdi. Arkadaşlar lütfen ben bu örneği vereceğim. Vallahi bu örnek doğru anlaşıldığı zaman isim ve sıfatlara nasıl bakacağımız hepsi anlaşılır. De ki, is een keife de is een archeïsteur. De kathedriek is een keife. De keife is een de mei. De is een de De keife is de is de is een de De keife Ayaklarını uzatarak mı oturmuş biz bilmiyoruz. Değil mi? Haa keyfiyeti bilmiyoruz. Ancak bu şahısın sorduğu soruda problem var. Dedi ki ya imam keyf esteve rabbuna nasıl dedi keyf. O da dedi ki el istiva ma'lum. Dedi ki istivadan istivanın ne demek olduğu malumdur dedi bilinen bir şeydir. Ey yani ırtefe'a ve aleh. Yüce Rabbimizin her şeyinin üstüne üstünde olmasıdır, yükselmesidir. El-İmanu bihi vacib. Dedi ki istivaya da inanmak vaciptir yani farzdır. Yani biz vacip derken Hanefiler gibi vacip demiyoruz yani vacipten kasıt. Ey yani farzdır. Niçin buna iman etmek vaciptir? Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki <gülüyor> Allah Azze ve Celle diyor bakınız ben arşımın üzerindeyim. Dus dat het eindelijk van het El-i'menu bihi wacib. Ey, keyfieti, e, diyor, e, istivadan ne kastendeldeği bellidir. Buna eindelijk van het verhaal. Es-sualu anhu bid'ah. Ancak diyor, keyfietiyle ilgili soru sormak bid'ah'tır. Anladınız mı? Yani diyor ki, ne bu nasıl? Hatta diyor ki, ikhrucuhu minel meclis ve o mübtedi. İmam Malik rahimehullah diyor ki ne bu adamı diyor mescitten çıkartın. Çünkü diyor bu adam bidatçı bir adamdır. Niye? Çünkü keyfiyetini sordu. İşte bizim selefimizin anlayışı bu. Ha o yüzden İmam Malik ne için bidat dedi ve hani ey sen kelime manasına iman et. Senden istenen şey iman etmektir keyfiyetine karışmamak. Ha şimdi biz de Allah'ın bütün sıfatları konusunda bu kitap boyunca ve derslerimiz boyunca anlattığımız şey şudur. Demin kardeşler verdiler örneği. Neydi? Allah Azza ve Celle'nin ispat ettiğini ispat edeceğiz, iman edeceğiz. Allah Azza ve Celle demiş ki semiya, basir. Ey ben işitirim, görürüm, konuşurum. Allah Azza ve Celle'nin kademi. Ey yani işte Allah Azza ve Celle cehenneme o bastığı zaman. Veya Allah Azze ve Celle'nin gülmesi ya da Yüce Rabbimizin hayret etmesi, Yüce Rabbimizin sevmesi bunların hepsi birer sıfattır. Bunların hepsi. Bakınız razı olmak, Yüce Rabbimizin razı olmak diye bir sıfatı var mı? Radiyallahu anhu Var değil mi? Peki ben size desem ki bugün Maturudi akidesine göre razı olmak sıfatını kabul etmezler. Ne diyeceksiniz? Allah Azze ve Celle diyor ben razı olurum söylüyor. E, ya da Allah Azze ve Celle'nin Ya da Allah Azze ve Celle'nin e, Razı olması Allah Azze ve Celle'nin gadabını kabul etmiyorlar desem ne dersiniz? Gadaptan ka kasıt diyorlar ceza vermesidir İşte tevildir bu Tevil ediyorlar. Yani bu ayeti inkar anlamında söylemiyorum. Kur'an herkesin önünde dayım. Rıza kabul etmiyorlar. Kabul ediyorlar da tevil ediyorlar. Tevil belki farklı bir yorum, farklı bir bakış açısı olabilir. Şöyle diyelim inşallah. Zaten ayeti inkar etmiyorlar. Biz onlara muhabdala diyoruz tatilciler. İnşallah onu açacağız birazdan. Ancak Rıza'y, rıza, hani demin dedi ya İmam Malik, dedi ki el istuva'u ma'lum, şimdi buraya rıza'yı koyun, ben diyorum ki el rıza'i ma'lum, ey yani rıza'nın rıza'dan ne kastedildiği malumdur, bilinen bir şeydir, evet. işte onlar bunu kabul etmiyorlar, o rıza'yı ey ne yaptılar, onu tevil yapıyorlar, yani evet. ey yani diyorlar ki buradan rıza'dan kasıt mükafatlandırmasıdır diyorlar. Yani. Ama aralarında Allah senden razı olsun diyorlar. Tamam. <gülüyor> i̇şte bu mükafatlandırsın. Allah seni <gülüyor> mükafatlandırsın. Yani. Şimdi peki niçin? Niçin hatim arkadaşlar? Hatim niçin niçin bunu yapıyorlar? Gazap. Gazaptan Gada. nedir bu? Öfkelenme. Onlar diyorlar ki bu, bu da diyor cezalandırmasıdır. Biz buna biz buna tatil muattıla diyoruz bu fırkalara. Ey sıfatların içini boşaltanlar. Şimdi burada niye böyle diyor? Çünkü diyor ki kızan bir şey sevinir de diyor. Sevinen bir şey gülen bunlar diyor mahlukatın <gülüyor> sıfatları. Anlıyor musun dayı? <gülüyor> <yani? gülüyor> Tevil buradan geliyor, yorum. Ancak bu bize diyor ki ha biz diyoruz ki Allah azze ve celle razı olur ancak şanına yaraşır bir şekilde. Halbuki Rabbim kızdığı zaman da geri dönüşü yok. Gazap gazap eder yani. Geri dönüşü yok yani. Affetmiyor bir şeye kızarsa affetmiyor değil mi? Ha yok Allah affedebilir. Şu şekilde yani bir yani. şey kesin kızdığı zaman. Ha bir şey ol dediği zaman o belki onun kastediyorsun. Onu da bekliyorum. Yani vadinle caymasın. Kufeyek. O yani, ayrı bir şey. Şimdi bu konular var lütfen bu konular var İnşallah bunlara geleyim. Ancak ben bu ön bilgiyi verme sebebimiz tekrar ediyorum İsim ve sıfatlara bakış açımız Kur'an ve Sünnet'in ispat ettiği şeyi ispat etmek. Kur'an ve sünnetin nef yettiği, reddettiği şeyi de reddetmektir. Allah kullarına karşı zalim değildir. Allah azze ve celle nefretti. zulüm sıfatını kendinden nefyetmiş, Cehalet sıfatını kendinden nefyetmiş mesela. Ve buna benzer sıfatlar. Ama Allah azze ve celle kendiyle ilgili ispat ettiği sıfatların hepsi de en mükemmel şekliyle ona aittir. Tamam? İnşallah... Cehmiye'i cehmiye yapan, Müşebbihe'i müşebbihe yapan şey nedir? Bunlar üzerinde duralım. Çünkü İbn-i Teymiye Rahimahullah dedi ki, Ehl-i Sünnet diyor bu ikisi arasında vasattır. Onlar şanı yüce Allah'ın sıfatları bahsinde tatil ediciler olan cehmiye ile temsil ehli olan müşebbihe arasındadırlar. Yani onlar müşebbihe ile cehmiye arasındadırlar. Bunları dipnotlarıyla ifade edecek olursak cehmiye demin dedik ki cehmiye bir saffana nispet edilen fırkadır ve cehmiye sıfatları inkar eder. Allah Azza ve Celle'nin sıfatlarını olduğu gibi inkar eder. Müşebbihe de bir başka isimleri de mücessimedir. Yani cisimlendirenler Bunlar isim ve sıfatları kabul etme hususunda Cehmiye'nin tam zıddıdırlar. Dikkat edin. Ee, Cehmiye ne yapıyor arkadaşlar Cehmiye? İnkar ediyor. İsim ve sıfatı inkar ediyor. Müşebbihe ne yapıyor? Tam tersi. Kabul ediyor hepsi. İsim ve sıfatların hepsini kabul ediyor. Yalnız kabul ederken yaptığı bir hata var. O da ne? Yüce Allah'ın yaratılmışların eli gibi eli olduğunu işitmeleri gibi işitmesi görmeleri gibi görmesi olduğunu söylüyorlar. Yüce Allah zalimlerin söylediklerinden alabildiğince yücedir diyor. Efendime söyleyeyim bir Şimdi cehminye isim ve sıfatları tamamen inkar ederek ne yaptı? Sapıklığı seçti. Müşebbihe de yüce Allah'ın kullarına benzeterek, yaratılmışlara benzeterek. Ey mesela Allah ayet ediyor ya bir yedey, iki elimle yarattığım o yedey kelimesinin olduğu gibi diyor ki haşa Allah'ın diyor aynı mahlukatı gibi iki eli vardır diyor. Tamam mı? O zaman ehl sünnet nasıl inanıyor? Ne cehmiye gibi inanıyor ne müşebihe gibi inanıyor. ehl sünnet ise diyor ki evet doğrudur. Çünkü ayet ve hadisler bize haber vermiştir ki yüce Allah'ın iki eli var. Birisi ney? İki elimle yaptığımdan, yarattığımdan yani. seni secde, secde etmekten alıkoyan nedir? Hı, He. Peki Matrudi akidesine göre ne demektir yet? He bedu? Hı. Matrudilere göre yetten kasıt nedir? İlk elden kasıt. Kudrettir. Kudrettir. Yani Allah-u e, Kuran ifadelerinden, Kuran bize bizim anlayacağımız dilden bize hitap ediyor. Allah Doğru mu? Yani el değil de başka bir şey dese biz anlayamayız. Ama el dediği zaman eli biz manen tasavvur edebiliyoruz. Ama Ama tabii, yani Allah bize Allah-u Teala bizim anlayabileceğimiz e, kapasitede bize hitap ediyor. Yoksa noksanlık bizde kendisinde değil. Şimdi değil. Hakkına helal evet. et. Bu he. böyle değil. Şimdi böyle. Bak Yüce Allah'ın iki eli var mı? Evet. Ayette diyor ki ayette evet. iki elimle yarattığımdan seni secde e etmekten nalı koydu bu bir. Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Azza ve Celle diyor kıyamet günü gökleri bir eliyle dürer dünyayı bir eliyle <gülüyor> dürer. Bu iki. Şeklinde... Bir dakika duyun arkadaşlar Hı. ben ben şimdi delil söylüyorum size. Üç Allah Azza ve Celle üç şeyi elleriyle yarattı. Hadis Bunların hepsi hadis. Sahih hadis. Diyor ki bir cenneti Firdevs'i, Adem'i bir de Arş'ı. Tamam. Bir diğeri diyor ki hiçbir sadaka yoktur ki Allah bunu sağ eliyle kabul etmesin. Hadis. Bir başka şeyinde diyor ki bir hadiste diyor ki Allah'ın her iki eli de sağdır. Şimdi ben diyorum ki bunu niye örnek verdim? Bu deliller bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Eli Yüce Rabbimizin iki eli oldu. Ancak bu elden kasıt bizim bildiğimiz eller gibi olmadığı. Tamam. Yüce Rabbimizin şanına yaraşır şekilde olduğu iman ederiz. Biz de iman ederiz. Tamam. Tamam. Yalnız tamam. eli hiç kabul etmeyen işte matruudiler diyorlar ki yet bu diyorlar yetten kasıt yet. Yani yetten kasıt diyorlar çünkü ay, ay şeyde öyle geçiyor ya. Buradan kasıt kudrettir ey yani kudretimle yarattığıma seni secde etmekten ne alıkoydu Herhalde Saat suresi 76. ayet olacak ona bakarsanız görürsünüz Niye iki kudretinle adresin ki yolda mı? He şimdi zaten diyorlar ki Arap bilimcileri Diyorlar ki hadi ye sizin dediğiniz gibi kudrettir Peki yedeğin nedir? Yed yani eldir <gülüyor> Çünkü yedeğin kudret manasına bile Bizim gelmiyor iki Yedeğinden kasıt gerçek iki eldir O yüzden o yüzden işte burada bitiyorlar ve tevil tevil tevil tevil. Şimdi ne ne oluyor? Maalesef esas aldıkları görüş, esas yani koydukları kaideler usulde hata olduğu için mecbur hepsini tevil ediyorlar. Şimdi ben bu örneği vermemin sebebi. Müşebbihe dedi ki Allah'ın hazze ve celle elleri haşa mahlukatın elleri gibidir. Cehmiye dedi ki ne böyle bir şey yoktur. Allah Azza ve celle bu, bu bunlara efendim e, sahip değildir. Ehli sünnet vel cemaat dedi ki evet had, ayet ve hadisler ispat etti ki Allah'ın elleri var ancak biz biliyoruz ki Leyseke mislihi şey. Şura suresi 11. ayette. Ey onun hiçbir misli yoktur. Ben bir soru soruyorum. Yüce Rabbiniz zatında benzeri var mı arkadaşlar? O zaman sıfatlarında da benzeri yoktur. Bu kadar. Anladınız mı? Zaten o sıfatlarında birdir. Yani öyle iman etmek zorundayız. Birdir. Daha... Şimdi bakınız arkadaşlar. Ellerini var demek. Şimdi e, olayı daha iyi anlayalım diye şöyle yapalım. Müşebihe, cehmiye tamam mı? Müşebihe'ye dedi ki siz şimdi Allah'ın elleri var diyorsunuz. Bunu böyle kabul etmek diyorlar. Allah'ı tenzih etmemektir. Siz Allah'ı yaratılmışlara benzettiniz dedi. Kim kime söyledi bunu? Cehmiye, müşebiheye söyledi. Dedi ki siz Allah'ı benzettiniz. O zaman onu subhan yani tenzih edemediniz. Müşebihe de dedi ki siz dedi Allah'ın haber verdiği sıfatları inkar ettiniz. Bak, dikkat edin. Dikkat edin. Ama biz bu ikisi arasında bir yerdeyiz. Eğer bu yolu tutarsak hak yoldan saparız. Bu yolu tutarsak hak yoldan saparız. O halde ne yapmamız lazım? Cehmiye gibi inkar etmeyeceğiz. Ancak tenzih yapacağız. Tenzihimiz de neydir? Leyseke mislihi şey. Onun hiçbir benzeri yoktur. Ya da وَلَمْ yekul lehu كُفُوًا اَحَدٍ Onun hiçbir benzeri yoktur. Zatında dengi misli olmadığı gibi Sıfatlarında da yoktur. Allah Azze ve Celle bize buna iman etmemiz için haber vermiştir. Dolayısıyla doğru yol ne müşebbihenin tuttuğu yoldur ne cehmiyenin tuttuğu yoldur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ispat ettiği bir şeyi inkar etmek veya Allah'ın ispat ettiği bir şeyi yaratılmışlara benzetmek ikisi de küfürdür. Tamam mı abiler? İnşallah ben kitaba göre daha geniş açıklamalar yapıyorum ki bu konuda Ee, ben inanıyorum yani arkadaşların en azından seviye farklılığını da gidermiş olalım. Yani dersi görenler var, görmeyenler var. Böylelikle bunun önüne geçmiş olalım inşallah. Onlar şanı yüce Allah'ın sıfatları bahsinde. İkisi arasındadır. Kimdir ikisi arasında olan? Hayır. Ehl-i sünnet vel cemaat. Ehl-i sünnet vel Cemaat, yüce Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyerek yüce zatın bu sıfatlara sahip olmadığını belirten tatilciler ile bu husustaki ayet ve hadisleri sahih manalarından uzaklaştırıp sağlam bir delile ve açık bir akli belgeye dayanmadan kendi inancına göre tahrif ederek yorumlayanlar arasında orta yolu takip etmişlerdir. Ehl-i sünnet vel Cemaat. Tahrifçiler, mesela Allah'ın rahmeti ihsanda bulun, bulunmayı dilemesi demektir. Tatilciler, yani günümüzde muattıla diyoruz. Muattıla ne demek? Allah'ın sıfatlarını tatil edenler. Niye bu ismi aldılar? Çünkü adam ayeti olduğu gibi inkar etmeyip ne yapıyor? İçini boşaltıyor, tatil ediyor. El Kendisi okuyor o el sıfatını ya da Rahmen al ayetini okuyor. Ancak buradan kasıt başka bir şeydir diyor. Dolayısıyla diyorlar ki rahmetten kasıt, rahmetten kasıt ihsanda bulunmak, elden kasıt kudret, gözden kasıt koruması ve gözetmesi, arşın üzerine istiva etmesi, istila edip kuşatması demektir diyorlar. Kimler bunu böyle açıklıyor? Muaddıla. Halbuki i̇mam Malik arkadaşlar İmam-ı Malik Rahimahullah Bunlar tamamen çarpıtmadır. Tamamen çarpıtmadır. Dolayısıyla bizim usulümüz Allah'ın ispat ettiğini ispat ederiz. Allah Azze ve Celle'nin nefiy ettiğini de nefiy ederiz. Rableri hakkındaki buna benzer kötü zanlarıyla bu sıfatların onun zatıyla kaim olmasının ancak bu sıfatların yaratılmış varlıklarda bulunduğu şekliyle bulunması halinde akıl ile kavranabileceği vehmine kapılmışlardır. Ayrıca içine düştükleri başka tür nefi ve tatil örnekleri de vardır. Şu beyti söyleyen ne güzel söylemiştir. Tevil yapan kimsenin, Tevilinin en ileri derecesi şu ki bir takım zanlarda bulunarak Rahman hakkında bilmedikleri şeyleri söylerler. Yani sen dediğin zaman örnek veriyorum ayeti ve hadisi Kur'an ve sünnete göre anlayıp dediğin zaman Yüce Allah gökleri bir eliyle dürer. Adam diyor ki ne? bir dakika bir dakika diyor sana müşebbiye diyen. Yani seni teşbihçilikle suçlayan kişi diyor ki ne bir dakika sen diyemezsin Allah'ın eli var. Niçin diyorsun? Diyor ki çünkü diyor Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. E zaten sen eli var derken Allah muhtaçtır diye demiyorsun ki bunu. Bu bir dikkat edin. İki diyor ki mahlukatın eli var. Allah ise yaratılmışlara benzemez. Aslında dikkat edin teşbih yapan kendisidir. Sen bu işe aklını niye kattın? Hele ondan bize bir haber ver bakayım. Sen bu işe niye aklını kattın? Sen nereden çıkardın kullara? Sen de Allah azze ve celle haber verdi ki şanına yaraşır şekilde iki eli var. Ancak bu iki el cisimdir demiyoruz. Tamam mı? Bak dikkat edin. Cisimdir demiyoruz. Şunun gibidir deyip teşbihte de yapmıyoruz. Ne diyoruz? Le ise mislihi şey. Onun hiçbir misli yoktur. Bu bizim isim ve sıfat konusunda. akidemizdir, Bitti gitti. Allah Kur'an'da kendisi ispat ediyor. Sen evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetleri okuduğu zaman hiçbir sahabe çıkıp demedik ey Allah'ın Resulü. Buradan kasıt eğer böyle yaparsak müşebbihe oluruz. O yüzden bunu biz inkar edip cehmiye gibi mi olalım? Yani evet. Hiç kimse bunu söylemedi. Ey evet, dikkat edin. Ispata iman ettiler. ancak Ancak ne yaptılar? Keyfiyetten sakındılar. Ashabın yolu buydu. O yüzden bu çok önemli bir husustur. Ben niçin üzerinde duruyorum? Çünkü bizler Müslümanız. Ve bizler kurtulan fırkanın birer müntesibi olmak istiyoruz. O halde o kurtulan fırka, benim demekle bu olmuyor. Ancak o fırkanın özelliklerini bilmekle mümkündür. Yani demek istiyorum ki, tevhidi gerçekten... Tevhid ehli olmak için tevhidin tamamını bilmek gerekir. Ve ashab gibi buna iman etmek gerekir. Sıfatları tatil eden kimselere, sıfatları tatil eden kimselere, ey iptal edenlere. Cehmiye denilmesinin sebebi, az önce söylemiştim haluk kardeş, fitne ve sapıklığın başını çeken cehm bin Safvan, Safvan'a nispetledir. Ey diyor ki, Yani cemciler, diyor buna cehmiye denmesinin sebebi diyor. Çünkü diyor sıfatlarla ilgili ilk fesadı, ilk felsefeyi ortaya koyan kişi cehmî saffandır. Anladınız değil mi? Cehmî saffandır diyor. Ilk. o yüzden diyor biz bunlara da diyor cehmîyeciler denilebilir. Bu lafız geniş bir anlama ulaşmış. Ve sonunda isim ve sıfatlardan herhangi birini kabul etmeyen herkes hakkında kullanılır olmuştur. Yani diyor ki kim bu ismi kim isim ve sıfatı kabul etmezse biz ona cehmi yiyeci deriz. Kapsamlı bir isim haline gelmiştir. Yani örnek verelim. Adam cehmi görmemiş cehmi safhanı. Onu dinlememiş, onunla oturmamış fikirlerini bilmiyor. Ama düşüncede onunla beraber olduğumuz zaman ona cehmi denilebilir diyor. Bundan dolayı cehmiye, filozof, muhteziyle, eşariye ve batini karmatiler gibi bütün fırkaları kapsayan bir isim olmuştur. Çünkü bu saydığımız fırkaların hepsi isim ve sıfat konusunda hataya düşmüşler. İşte ehli sünnet vel cemaat sıfatları nefyeden bu cehmiye ile Yüce Allah'ın yarattıklarına benzeten ve onu kullarının misli gibi kabul ederek temsile saban sapan müşebbihe arasında vasattır. Arkadaşlar, müşebbihenin özelliğini kim söyleyecek bana? Müşebbihe nedir? Ne demektir müşebbihe? Yüce Rabbimizi, ey kime benzeten? Yaratılmışlar. Cehmiye. Sıfatları inkar eden. Sıfatları, Sıfatları, Sıfatları inkar eden. O zaman Şura suresinin 11. ayeti her iki fırkaya da cevap veriyor. Tamam mı? Şimdi ne diyor Şura suresi 11. ayet? Leiseke mislihi şey ve huves semiul Dikkat edin. Dikkat edin. Leise ke mislihi şey. Leise ke şey. Ey, onun hiçbir misli yoktur, benzeri yoktur. Burada cevap kimedir? He, müşebbihe'ye'dir. Müşebbihe kime benzetmişti? Yaratılmışlara. Allah azza ve Celle cevap verdi. Dedi ki, leise ke mislihi şey. Dedi, onun bir misli yoktur dedi. Ona cevap. Aet devam etti. Ve semi semii'l basir. 2 sıfatı ispat etti. Ey semi, yani işiten, bir de basir, ey yani gören. Burada kime cevap verdi? Evet. Cehmiye'ye cevap verdi. Niye? Çünkü Cehmiye ne yapmıştı sıfatları? Inkâr etmişti. O yüzden tek ayette ikisine cevap. Allah'ın hiçbir şeye benzemediğini, müşebiheye cevap verdi. Ondan sonra ispat ederek, ey işittiğini ve gördüğünü de ispat ederek burada da Cehmiye'ye cevap verdi. Ancak bugün mesela günümüzde, biliyorsunuz günümüzde eş'ari akidesi işitmeyi kabul ederler. Yüce Rabbimizin işitmesini kabul ederler. Yüce Rabbimizin görmesini de kabul ederler. Eš'ari akidesi yine böyledir. Ebu Hasen el Eš'ari'nin müntesipleri yine böyledir. Her ne kadar Ebu Hasen el kendisi bu fikirlerinden vazgeçtiyse bile maalesef biliyorsunuz 40 yıl kadar o küllebiye mezhebinde kaldı. Evet. Ve daha sonra kendisi bu inancından bu inancından vazgeçti yani eşarilik şunanki bilinen eşarilik düşüncesinden vazgeçti ve hudubeye çıktı üzerindeki cübbeyi çıkartarak dedi ki ben dedi bu güne kadar ey yani söylemiş olduğum bu düşüncelerimden vazgeçtim ben dedi Ahmed ibn Hanbel'in akidesi üzereyim ey yani selefimizin akidesi üzereyim dolayısıyla onun bir kitabı var el ibane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 naklederek ispat ediyorlar ki o bu görüşlerinden vazgeçtiğine dair. Yani ne demek istiyorum? Biz bunları cehmiyeye benzetmememizin sebebi tahrifçilere. Çünkü onlar bazı sıfatları kabul ettiler. Dediler ki Allah işittir. işitmesi de hiç kimseye benzemez dediler. Allah görür. Onun görmesi dediler. Ee, hiç kimsenin görmesine benzemez dediler. Allah konuşur. Evet dediler Allah kelimdir. Ancak o kelim konusunda başladılar felsefe yapmaya. Dediler ki Ancak bir ağacı konuşturur, ses ve harf olmadan konuşur gibi bir takım şeylere gittiler. İşte ey kısmen kabul ettiler, tatil yaptılar. Bu sebeple biz şu an muattılayı işlediğimiz için genel isim altında, cehmiye ismi altında bunlar toplandı. Arkadaşlar kim bize karşı durup da Allah'ın sıfatlarını inkar ederse veya tatil ederse biz ayetle ona cevap veririz deriz ki Ve semi, Samir, ve was basir, ve was kelim, ve huve hij, ve huve kayyum. waar sıfatlarını Elcuveikiyye diyorlar bu fırkaya. Bu fırka o kadar aşırı gitti ki, o kadar aşırı gitti ki rafuzilerin bir koluydu. Haşa dedi ki Allah dedi, Allah dedi Azze ve Celle, sakalı ve af buyurun, zekeri hariç yani. Yani nedir lan? Erkeklik organı yani. O hariç dedi Allah, O bir yönleriyle bana bu ikisinden sormayın O bir yönlerini sorun dedi Allah aynı bir beşer gibi Haşa Bu kadar sapık fırkalar oldu yani bunlar Sakalı niye sayılmış? E Bunları sayın. acizlikten sayıyor bu ikisini şey, Allah Allah. Bunlar Yani sakal ve e, Cinsiyetle ilgili olan Bu ikisini diyor bana sorma yani Bununla ilgili bilgi yok yani Tamam mı? Ondan sonra diyor ki Onun dışında diyor Bana dilediğinizden sorun haşa ve kelle Niçin arkadaşlar Allah azza ve celle demin ayet okuduk dedik ki ilm, ve minennasi men yucadelu fillahi bighayri ilmin ve yetbeu kulli şeytanin mared diyor ki her türlü hastalıklı şeytanın peşine düşerler. Niçin? Allah'la ilgili bilgisizce konuştukları için. He ha, o halde bu bilgiyi Kur'an ve Sünnet nasıl emrettiyse, Kur'an ve Sünnet'in ispat ettiğini ispat et, Kur'an ve Sünnet'in nefyet. <gülüyor> Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Israha? Israha? Hak ehli ise yüce Allah'ın sıfatlarını, burayı lütfen iyi anlayalım. Hak ehli ise yüce Allah'ın sıfatlarını temsil etmeden, kabul edenler ve tatil etmeden onu yaratılanlara benzemekten tenzih eden kimselerdir. Böylelikle hak ehli her iki kesimde bulunan en güzel hususiyetleri. Kendisinde toplamış olmaktadır. Yani hem tenzihi, tenzih ne demek? Yani Allah Azze ve Celle'yi kullarına benzetmeyi tenzih etmiştir. Hani eksikliklerden tenzih etmiştir. Dolayısıyla zaten muattıla, günümüzde muattıla dediğimiz kesimde diyorlar ki biz dersek ki Allah'ın elleri var. Veya Allah Azze ve Celle ses ve harfle konuşur. O zaman diyorlar, tenzih'i gerçekleştiremeyiz. Tenzih'i gerçekleştiremeyiz. Ey Allah'ı noksanlıklardan tenzih etmemiş oluruz. Bu işe maalesef felsefeyle yaklaşıldığı için bu sapkın sözler ağızdan çıkıyor. Felsefe şeyi, pesat bir anlamı geldi mi? Yok, akıl. Yani Anladım. akılla bu işi akılla çözmeye çalışmaya gidiyorlar. Anlıyor musun? Felsefe de soru içerisinde soru üretmek falan filan. Neyse. Halbuki biz Allah ne diyor ayette? Sana indirilene tabi olun. Sana vahiy edilene uy. Allah Azze ve celle bize dememiş ki bunu çöz. Yani efere takilun nasıl akıl diyorsunuz derken ayette. Şunu diyorum her zaman. Akıl şu ampul gibidir. Ancak onun içine gelen enerji de vahiy gibidir. Ey eğer doğru akletmek istiyorsak aklımızı ampule benzetelim. O zaman bunu bir yerden enerji alması lazım. O da vahiy olması lazım. Vahiyden kopartırsan bu elektriği bu lamba sana fayda vermez. Orada olur. Cismen durur. Ancak seni aydınlatmaz. E çünkü Allah Azze ve Celle demin ayette diyor la Onları aydınlatacak bir kitap da yoktur ellerinde diyor. Ey Allah'la ilgili bilgisizce konuşanlar için söylüyor. İşte bugün demin bahsi geçen şahıs fırkalardan birisidir yani. E isteve böyle olmaz, şu ekil isteve, şu isteve, bu isteve deyip olayı sen bu işe niye aklını karıştırdın? Allah demiş ki ben arşa istiva ettim. Sen zaten bunu istesen de pişti anlayamazsın. Olgunlaştı anlayamazsın. Çünkü istiva, ala diye başladığı için üzerinde olmak manasındadır. Allahu Ekber. Dolayısıyla, dolayısıyla bu tip şeyler, bu tip şeyler, ee, Subhanallah Kur'an'ı da tefsir etmenin bir usulü vardır. Bu usulde de Arapça lafızların çok önemi var. Arapçalar, Arapça kendi mesela örnek bu dağın ismi ne mesela? Arapça'da. Cebel. Cebel. Şimdi bu Cebel ismini insanlar mı koydu Allah mı koydu? Allah Azze ve Celle. Bunu nereden bununla ilgili delilimiz yok. Kur'an'da. Yani mesela ne dediler bunun adı ney? Bunu kim koydu bunun ismini? <gülüyor> Ölçü nedir yani? Bir toplumun verdiği mana mıdır? Bir toplumun verdiği mana mıdır? Allah Azze ve Celle insanlara konuştukları dilde mi vahyetti? Yoksa onlara bir şey mi isimler koyup onlara öyle söylemelerini mi söyledi? Yani bunlar başka şeylerdir. O yüzden Arapçanın ne kastettiği çok önemlidir. Çok önemlidir. Mesela diyor Allah'ın Allah Azza ve Celle'nin diyor Allah Azza ve Celle'nin diyor ellerini olduğunu söylemek diyor onu benzetmektir, teşbihtir. O zaman soruyoruz el ne demektir? Kim eli tarif edecek el ne demek? Bir şey parmaklar olan, bir olsa, parmakları olan, parmakları olan eğilip bükülen dedi. Yani bir şey hadiste geçiyor hadiste diyor ki ne? Çölde diyor atımın elleri yere batınca. Dolayısıyla Ömer abinin yaptığı tarif eksik kaldı. Yani evet. parmakları yok atın. Evet, tek <gülüyor> parise. He. Çeşit çeşit, ola, hayvanelleridir. He. Biz şimdi şöyle söyleyeceğiz o zaman. Şimdi arkadaşlar. La <gülüyor> havle ve la ve kuvvete illa billah. Bu olay gerçekten o kadar sarih ve açıktır ki. Şimdi Allah azze ve celle de söylediği gibi Ömer abinin atın elleri ona yakışık şekildedir. Maymunun elleri ona yakışır şekildedir. İnsanın elleri ona yakışır şekildedir. Evet. Yüce Rabbimizin veci yüzü örnek verelim şu an bakınız hepimizin bir yüzü var hepimizin yüzü kendine yakışır şekildedir. Kedinin yüzü kendine göre, köpeğin yüzü kendine göre, filin yüzü kendine göre, zurafanın yüzü kendine göre, her şeyin kendine yani birinin yüzünü al, kedinin yüzünü al, köpeğe tak olmaz. Değil mi? Hepsi kendine yakıştığı şekildedir. Dolayısıyla bunlar bile birbirine benzemezken, yüce Rabbimizin şanına yaraşır şekilde, keyfiyetini bilmeyiz, tekrar edelim, şanına yaraşır şekilde yüzü olduğunu haber, vecih, biz iman edeceğiz ve susacağız. O gün onlar onun vecine bakarlar diyor ayette. Yani Rablerini görürler, cennet ehli. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin elleri, neyse ke şey, Cisimlendirmediğimiz gibi. Biz diyoruz ki, bakınız. Ve le huyeden, ey onun iki eli var. Ve la teşbih, ve la tecisim, ve la ta'til, ve la tekiif. Teşbih yapmadan, cisimlendirmeden, keyfiyetlendirmeden ve ta'til de yapmadan biz diyoruz ki ne şanına yaraşır iki eli var. Yüce Rabbimizin haber verdiği ey yani Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini bu şekilde ispat edecek nefret de nefret edeceğiz. Yani bu konuda akla yer vermeyin. İmana yer verip iman edin. Şu an bunlar ortalığı karıştırmasaydı yani bu tatilciler, muaddılar böyle bir sorun yoktu. Herkes diyecektir Rabbi Allah harşa istiva etmiştir. Bitti gitti. Doğru. Aynı İmam Malik'in dediği gibi İhrucuhu minel, me minel mescid ve diyor onu diyor mescitten çıkardın o çünkü bidatçıdır nereden karıştırıyorsun Allah keyfe, keyfe sana ne yani sen işine bak Allah Azze ve Celle ona iman etmen için güneş gibi senin huzuruna gelmedi ki Allah dedi ki ben seni yarattım iman et sen de iman edeceksin Allah Azze ve Celle zatını haber verdiği gibi sıfatlarını da haber verdi buna iman et dedi sen de iman et sus aynı demin Cebrail örneğinde söylediğim gibi Cebrail'in 600 bin kanadı var diyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız ne yapıyoruz? Resulullah'ı yalanlamıyoruz aleyhissalatü vesselam. İman ediyoruz ama keyfiyetine karışmıyoruz. Orada susuyoruz. Dolayısıyla Allah'ın izniyle doğru yol, doğru usul budur. Hem tenzihi hem de sıfatların ispatını kabul ederken onların hataya düşerek yanlışlık yaptıkları tatil ve teşbihi de terk etmektedir. Kim? Ehli sünnet vel cemaat. Je de yapmıyor. Demin dedik ya, tekrar edelim. Tekrar edelim. Ve la te la Je Ve la tatil. Ve la je spijt ne demek arkadaşlar? Keyfiyetlendirme. Keyfiyetlendirme. Yani nasıllığı. Efendim, tatil ne demek? je spijt je, je spijt je, je ne demek? je Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor gecenin son üçte biri Rabbimiz dünya semasına iner ve der ki yok mu dua eden duasını kabul edeyim. Yok mu af dileyen onu affedeyim. Yok mu isteyen ona vereyim. Biz bu hadise iman ederiz. Yüce Rabbimiz gecenin son üçte biri dünya semasına iner. Peki soruyorum. Nasıl iner? Ve la tekif dedik. İner şanına yaraşır şekilde iner. Şanına Onlar mesela bunu da kabul etmezler. Niye? Çünkü derler ki Allah mükemmeldir. Bir yere inip çıkması söz konusu değildir. O indiği zaman Allah mükemmelse indiği zaman mı mükemmel çıktı? Halbuki yine akıllarını karıştırdılar. Dikkat edin. Biz diyoruz ki ilce Rabbimiz örnek veriyorum. Teşbitte hata yoktur. Benim buradan inmem intikal manasına gelebilir. Bakınız kendimi naklettim buraya geldim. Değil ha. mi? İntikaldır. Buraya şey İntikal manasına geldi değil mi arkadaşlar? Birden, bakınız oradan buraya indim. Yüce Rabbimiz hiçbir şeye benzemediği için, biz bunu nüzul sıfatı diyoruz buna, nüzul sıfatına da iman ederiz. Yüce Rabbimiz gecenin son üçte biri iner. Nasıl iner? Ve la tekiif, ve la tecisim, ve la teşbih, ve la ta'til. İner, şanına yaraşır şekilde iner. Hepsi bu kadar. Anladık mı arkadaşlar? Yüce Rabbimiz aşağı istiva etti. Şanına yaraşır şekilde istiva. Ancak kelimeleri bozmuyoruz. Dikkat edin. Nuzuldan kasıt kitaptır desek bitirdik kelimeyi öldürdük. Tahdilik, tahrib bitti. Tamam mı? İstivadan kasıt tenceredir dersek ha, anlamı bozduk gitti. O yüzden Arapça Arapça mana itibarıyla kelimenin manası ortada. İstivanın da ne olduğu ortada nüzulün de ne olduğu ortada yedeğinin de ne olduğu ortada İlim elimiz diyor ki Allah zatında hiç kimseye benzemediği gibi sıfatlarında da benzemez o yüzden onun fiili sıfatları olsun yüce Rabbimizin fiili sıfatları olsun zatî sıfatları olsun bu hepsinde fiili sıfatları dediğim efendime söyleyeyim nüzul sıfatı mesela bunlardan biridir kelam sıfatı bunlardan biridir daha çok detaya girilebilir Ancak bu iki fırkayı anlamak için bu ikisi ortasındayız. Demin dedik ya vasatız. Bakınız biz ümmetler arasında da en vasat ümmetiz. Değil mi? Allah ayette demiyor mu sizi vasat bir ümmetli olduk? He. Evet vasat bir ümmetiz. Bizden önceki ümmetler içinde de vasatız. Bu 72 fırka içinde de vasatız. Ve kurtulan fırka ehli sünnet vel cemaattır. Allah azze ve celle bizi onlardan خلصن انت لبق اي انقضت التهيئ انت اي هيك ثواني خلص لا ما خلصت الجلسه العرعور رحمه الله يقول خل نقطه البحث انتهي لنختل انتهت اللي ناخذ البحث تمام <انتهي. تصفيق> يا اخي بس عم يختار علي امثله بده تفسير يعني شوي هلا انتهى يلا معنا شيء مره بدك مبدك أنت تفسير؟ لا تفسير لا شو اسمه على بالي موسى عليه السلام. ها. وتما سرى بأهله فأنا سمي جانب الطور ناره فذهب إلى النار من القصة يعني هناك ر ما را ربه؟ أو كل ما ربه كل ما ربه. ها كلم الله ما كلم موسى كلم الله مع موسى نعم لموسى نعم إذا قلت كلم الله موسى ما, ما بالظم يعني نعم بالفاتحة نعم قرأت إذا قلت كلم الله موسى أي يعني موسى عليه السلام كلم الله عز وجل إذا قلت كلم الله موسى ها الله عز وجل فاعل أي كلم الله مع موسى فهمت نعم ها ال ال لا لا لا لا القول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كلم الله عز وجل لا لا لا لا في لا الله عز وجل بس لا كان في لا موسى لا لا هو في لا لا لا لا لا لا هو كريم تحتاج الجماعات مثلا الصوفيين او كذا بيقولوا كلموا موسى في الارض شون انتم عم تقولوا السلفيين انه كان في السماء ايشون يكون طبعا. نحن بنقول نقول احنا نقول يسير القمر معنا كيف تتكون قمر معنا هيك نحن نمشي يسير القمر وتمشي معنا طبعا. الله عز وجل لا, لا اله الا الله هؤلاء الصوفيين بالعقل يعني بالعقل أصل بلا عقل يعني في الأصل بلا عقل هذا ما عقل الله عز وجل يشبهوه كما الناس يعني حاشا الله عز وجل هو في, في نفسه في ذاته أي على السماء أي على العرش أما هو في صفاته مع عباده في كل محل في السمع والبصر وفي بعلمه ولكن عرفت؟ هو يفتكر يقول كيف يسمعني هو يشبه كمان يعني يسير يسي يسي العالمين مثل الخلق حاشا وكاله يقول كيف يسمعنا هو في السماء حاشا هو رب وهو معكم هو كنتم هو هو هو هو شاء الله هو هو هو هو هو هو نحن يعني ما نحكي على رجل ما نحكي على على جبل نحن نحكي على رب العالمين خالق كل شيء فهمت يا يعني عقلنا قاصر على التشبيه أحسن هذا كلام الساحير نحن عقلنا ولا يدرك الأمصار يعني الجن قال قل إن أوحيلية أنه استمعنا فر الجن Dedik, Kur'an ben amen ahsad, ahsad. Yani Kur Arkadaşlar ades, Amen. Amen. deze ben tefsir edeyim Çünkü bu dersler şu an Biz şeyde var odamızda yayınlanıyor Yani te inşallah De olur van de mensen die hier zijn, zijn hier om te leren. De meesten van de mensen die hier zijn, zijn hier om te leren. De meesten van de mensen arşın üzerindedir dedi diyorlar ki Musa aleyhisselamla Allah konuştu Musa ise dünyadaydı madem Allah arşın üzerindeydi nasıl onunla konuştu bu bir ben de ona cevaben dedim ki subhanallah dedim bizim konuştuğumuz her şeyin yaratıcısı olan Allah'tır onlar sanki bir insanı konuşuyor gibi konuşuyorlar doğrudur İbrahim şuradan dışarıya çıksa sizi işitmez Ama biz bir raptan bahsediyoruz. Her şeyi yaratan ya da biz bir dağdan bahsetmiyoruz. Biz her şeyin halıkı ve sahibi olan Allah'tan bahsediyoruz. Birisinin şöyle dediğini işittim. Dedi ki Allah dedi arşın üzerindeyse dedi bizi nasıl işitiyor dedi. Aynen bunu söyledi. Çünkü akidesiz oluşmamış bilmiyor. Ey Zannediyor ki senin benim gibi işitmek için yanında durmak lazım. Şimdi ben size şimdi sizin şunu sorayım. Bu işe akıl karıştırılacak olsaydı. Lütfen söyleyiniz. Şu an buradaki konuşmaları Allah işitiyor mu? İşitiyor. Dışarıdaki? İşitiyor. İşitmiyor. Efendim Türkiye'deki? İşitiyor. Türkiye'deki? İşitiyor. Allah işitiyor öyle mi? Dünyadaki? göklerdeki. Yerin altındaki her şey işitiyor mu? Karınca, O zaman da, haşa haşa, haşa bu akılla giderlerse bunlar nasıl olur da bir ilahın bu kadar şeyi işittiğine inanabiliyorlar? <gülüyor> <gülüyor> yani dolayısıyla bu işe aklı karıştırınca biterler. Tamam mı? Bu basiretlerin ve aklın kavrayacağı bir şey değil. Bu bir. Biriz dedik ki Allah'ın arşını taşıyan meleklerin ayakları nereye basıyordu? <gülüyor> hani onun arşını taşıyan sekiz melek var yani. Sekiz yani, şey tane Sekiz tane melek var. Orada yer çekimi yapıyor. Orada yer çekimi yapıyor. <gülüyor> Şimdi Allah'ın söz <gülüyor> etmeseler diyor ki, bak. O diyor ki ayağı diyor. Böyle bir şey var mı abi? Arşın dört ayağı vardı, her bir melek. Onu sekiz tane, e, onu sekiz tane melek taşıyacak. O gün, <gülüyor> o gün ama yani o günkü sayısının sekiz olacağı söyleniyor. Ey yani mahşer günü için sayısı sekiz olacağı söyleniyor. Tamam mı? Ayette evet. öyle diyor. Yani on sekiz tane melek taşır diyor. Ancak şunu söyleyeyim. Aleyhisselatü Vesselam diyor kulak memesiyle arşı taşıyan meleklerin kulak memesiyle diyor omuz arası yedi yüz yıllık bir yol mesafesindedir. diyor. Şimdi. Kuş uç uç uç uç uç. O onun lafı oldu da yani. Ben şunu söyleyeyim. Dikkat edin Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne? Arşın melekleriyle ilgili diyor bilgi vermeme izin verildi ve bunu söylüyor şimdi ben diyemem ayakı şu kadardır, eli bu kadardır. mesela bunu haber verdi onu söyleyebiliriz anladın yani biz artık diyemeyiz e, şu şurası şu kadardı burası bu kadardı yani burası bin senedir burası on mi. örnek örnek buradan anlaşılıyor ki bu melekler çok büyüktür arş ise biliyorsunuz arş Allah'ın yarattığı mahlukların içerisinde en büyüğüdür en büyük şu an güneş çok büyük değil mi arkadaşlar Güneş, değil mi? Evet. Arş ondan da büyük. Yedi kat gök, Arş ondan da büyük. Yedi kat yer, Arş ondan da büyük. Yıldızlar, Arş o hepsinden büyük, en büyük. Allah Azza Ve Celle onun da üzerindedir. Allah Resulü ve Selam işte demin hadislerde örnek verdik. Bir eliyle gökleri dürer. İşte bu büyük dediğimiz her şey Allah Azza Ve Celle'nin elinde tabiri caizse tar top edilir. O yüzden biz böyle bir Allah'a iman etmişiz. Allahu Akbar, Akbar gerçekten hem kendi de büyüktür. Allah Azza Ve Celle büyüktür. Her şeyin her yani her şeyin üzerindedir ve Allah büyüktür. Allah Azza Ve Celle zatıyla arşın üzerindedir ancak sıfatlarıyla her yerdedir. İşitmesiyle, görmesiyle ve ilmiyle Allah her yerdedir. Tamam? Şu an Allah her şeyi bilendir, her şeyi iştendir ve görendir. Ee, bizim şu 10 metre önümüzü görmememiz bizim acizimizle ilgili. Örnek verelim. Benim görmemle bir kartalın görmesi aynı değil. Kaç Allah Allah. kilometreden yerdeki küçük fareyi görüyor geliyor onu alıyor. Öyle mi? Şimdi o soruyu soran o makara sahip olan o, o Allah Allah. sefiler... Bir dakika bitir. Hadi tekelleme. Bu, bu sıfatları zaten reddetmiyor Efendim dayım hakkına yana, bir daha söyle Yani o soruları soran veya o Düşünceye sahip olan olamıyoruz Bu sıfatları zaten reddediyor O yüzden zaten nasıl duyuyor diye soruyor Hayır reddetmiyor aslında O reddetmiyor Allah'ın işittiğini biliyor Ancak arşın üzerinde olduğunu kabul etmiyor Yani haşa Biliyorsunuz biz Allah'ın bir sıfatını Daha kabul ederiz Nedir o da Maiyet sıfatı Beraber, Beraber oluş, oluş sıfatı Nedir o diyor ki ve hu maakum aynama aynamakunum nerede olursanız o sizinle beraberdir dolayısıyla Allah azze ve ya da عمر radıyallahu diyor ki şey, Allah Azze ve celle ayette Ebubekir diyor ya la tahzan inallaha maana diyor ki hüzünen hüzünlenme Allah bizimle beraberdir şimdi buradaki beraberlik nerede olursanız Allah sizinle beraberdir biz buna biliyorsunuz İki manada yorumladık. Dedik ki, yani burada kast edilen zatî beraberlik değildir. İlmiyle. İlmiyle işitmesiyle ya da siz davanızda haklısınız ben sizinle beraberim. Örnek veriyorum. Şu an bize bir telefon geliyor. Kim arıyor? Musa arıyor. Nerede? başkan bugün yok. Hala geç geleceğim diyen efendi arıyor diyor ki yine benim şöyle şöyle bir bakıyorum ki meselesinde haklı ona diyor yine Musa git onlara şöyle söyle biz seninle beraberiz ne anlaşılır bundan biz seninle beraberiz diyoruz yani sen git diyoruz onlara şöyle şöyle de biz seninle beraberiz ey yani sen hak üzeresin ve biz seninle de beraberiz yani bu manada biz aslında zatımızla onunla beraber değiliz ancak fehmimizle onunla beraberiz Anna is te Allah is te wachten. Ey, nerede olursanız o sizinle beraberdir. Allah Azze ve Celle, sıfatlarıyla Ishik görmesiyle, Gur Ya Bil een mens. ik ben çok soğutmuşum çayı ya. Ik Ik Ik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 Ama diyor yedi kat göğün üzerinden Allah işitti. Demin dedik ya arkadaşlar hatırlayınız Yüce Rabbimiz bütün sıfatlarında mükemmeldir. Ve gerçekten mahlukata benzemez. Allah Azza ve Celle her şeyle mükemmeldir. Ey şanına yaraşır şekilde işitir ve görür. Aynı şu an bizi işittiği ve gördüğü gibi. Bu böyledir. Kesinlikle bu bizim akidemizdir. Allah'ın izniyle Arkadaşlar bugün bulunan arkadaşlar için söylüyorum. Biz bundan önce her sıfatı ayet ve hadislerle yani ayetleri okuduk. ispat Ayetlerin ispat ettiği sıfatları okuduk ve bunlar üzerinde bunlarla ilgili yapılan şerhleri paylaştık. Hadisleri okuduk bunlarla ilgili yapılan şerhleri paylaştık. Dolayısıyla konumuzla beraber bir yere geldik Allah'ın izniyle. Ve bundan sonra da devam edeceğiz. Bugün biraz daha farklı bir şey. Hemen kaldığımız yerden devam etmedim. Biraz içini doldurma yoluna gittim veya e, zemini daha bir e, anlaşılır kılma yoluna gittim. Bunun sebebi konu bütünlüğünü korumak. Çünkü derse her hafta gelen arkadaşlar bundan önceki derslerle bağlantı yaparak bir seviye elde ettiler. En azından ne demek istediğimizi inşallah anladılar. E, bugün kadar sıfatları konuşuyorduk. Dikkat ederseniz bugün... Sapık fırkaları konuştuk yani e, devam edecek bu bir iki fırka daha var mesela bunların içerisinde mesela kaderiye var, e, cebriye var ondan sonra e, e, mutezile ve mutezile ve şey var e, var. bunların kimler olduğunu isim ve sıfat konusunda haruriler ey hariciler var bunların kimler olduğunu inşallah e, ileriki derslerde ifade edeceğiz. Allah razı olsun konuyla ilgili soru sormak isteyen varsa sorsun. Hah. Yani sizin, alakası sizin, varsa sizin, nasıl benzer soru? 99 dükkanın üstün, üstünde geçen hafta bir cenaze vardı. Ha. Orada adamın bir tanesi duruyordu dedi ki Ahmet bin Hanbel dedi Allah'a 99 defa rüyasında gördü dedi. Evet. Öyle bir şey nasıl oluyor? Ha. Şimdi ona diyeceğim ki ne? Şeyde. Sen sana bir adam He, okay. bildiğin o Kim adam. Olursa olsun ya boş ver. Bunu daha önce biz cevap vermiştik. Allah azza ve celle'yi dünya gözüyle görmek mümkün değildir dedik. Ne rüyada ne uyanıkken. Ama şeytan ona vehmettirir, öyle görür. Şimdi ben Basit olarak... olarak de, ahmet İbn Hanbel'e e, müsbet <gülüyor> dediği için kendisi bu sözü söylemiş midir? O ahmet İbn Hanbel'in böyle bir sözü yoksa onlar var, maalesef iftira anında. ediyorlar. Birçok konuda iftira ettikleri Hı. gibi. Ee, yani adam diyor ki sözde Mahmut Efendi Cübbeli Ahmet'le ilgili istihareye yatıyor veya yattırıyor neyse. Bir de istihareci bilmem kim varmış onların. Bunu açarsan ben size gösterebilirim nerede anlatıldığını. Ee, herkes yıllardır uğraşıyormuş cübbeliyle. Bu Mahmud Efendi de onu kollamak istiyor ve sonra diyor ki ne kimsenin itiraz etmeyeceği bir karar vereyim. Diyor ki istihareye yatacağız. İstihareci bilmem kim efendiyi bekliyorlar. O da o zamanlar cemaat tebliği ile beraber Hindistan'da mıymış, neymiş, bir iki ay mı ne sürmüş. Neyse en son artık kendisi yatıyor ve Allah da geliyor diyor ki haşa bu cübbeli Efendiye. Diyor ki ne nah, Ahmed'in işlerini bizzat ben göreceğim. Kimse diyor rahmetle uğraşmasın onun işlerinin kefiri benim veya buna yakın bir söz söyleyerek bizzat Allah Azze ve Celle hükmünü belirliyor ve bunlar tamamen sapıklıktır. Buna geçen cevap istedi. O Talah Hoca vardı odada. Şu an benim sık kullanılana da ekli bu söz. Dedi ki abi Allah Azze ve Celle biliyorsunuz diyor Diyor Allah Allah diyor Mahmud Efendi'ye tecelli etti. Eee Allah Azza ve Celle dağa tecelli edince dağ toz buz oldu ama Mahmud Efendi taş gibi kalkıyor sabahleyin hiçbir şeyi yok bununla beraber biz diyorduk yine Kelimullah Musa'dır meğer bir de Mahmud Efendi varmış yani buna benzer birçok sapıklıklar bunlar batıl şeylerdir en basit kelimemi söyleyeyim 3-4 gün önce tahliye, tahliye oldu omuz üstünde miydi neydi baktın diyor Evliyollah yetişti allah. yani yine Allah'tan bilmiyor